Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği 23 Mart 2023 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2023'te Hukuk Güvenliği Programı'na e, Hepimiz hoş geldik Günal hoş Kurşun hocamızı e, Hoş geldiniz diyerek Başlayalım, değil mi? Merhabalar, hoş bulduk Bahri abi, hoş bulduk Aynur Hanım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. İyi misiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Böyle bir ülkede ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim efendim. Yani biliyorsunuz durumları. Evet, bir de sizden dinleyeceğiz onun için bugün bu durumları evet. sizden dinleyeceğiz. Şimdi Aynur Hanım bir tanıtım yapacak sizinle ilgili. Ondan sonra size soracağız değil mi? Kısmi bir tanıtım yapacağım. Sayın evet. hocam tekrar hoş geldiniz. Siz çok renkli çok farklı alanlarda birlikte aynı anda çalışan bir insansınız. Hocamız çok yakışıklı çok zeki. Ali Berkin babası <gülüyor> Maviş Maviş Bakar çok zekidir. Çok kısa sürede çok güzel özetler en vurucu sözcüklerle projelerde çalışırken yapar ve gerçekten dinleyicileri uyandırır kendine getirir ve Altın çivilerle çakar kafanıza söylemek istediklerini iletişim konusunda ben kendisini çok saygıyla ve sevgiyle istiyorum. O izliyorum. zaman tam burada bir kopya vereyim. <gülüyor> Bizim stajyerimiz de şimdi yeni avukat oldu Didari hmm. Hazal Sümeli. Hmm. O da e, öğrencilerinden sayılır. ...diyor ki bütün öğrenciler... E, ...Günal Hoca'yı çok severlerdi. Evet, iletişim konusunda çok başarılı... ...gerçekten. Yüveci e, hocamız... evet, gösteriyorsunuz efendim ama... <gülüyor> ...gerçekten e, bu, bu kadar olduğumu zannetmiyorum. Sahi zannedecekler. E, hocam, öğrencileriniz <gülüyor> sizi seviyorlar. Ateşi çok... olmayan Dağlı, yerde duman tutmaz. <gülüyor> <Anlamamıyorum. gülüyor> çok özlediler. E, sizin akademisyenlikle ilgili... ...maceranızı ikinci bölümde zaten... ...müzik arasından sonra tekrar konuşacağız. Ben şu Hı -hı. an sizi kısmen tanıtmak istiyorum... Ee, akademisyen olduğunuzu söyledik. Hukuk doktorusunuz, ceza hukuku alanında çalışıyorsunuz. Aynı zamanda eğitim sen üyesisiniz. ...Ankara Hukuk Fakültesi mezunusunuz, yüksek lisansınız ve doktorunuzu orada yaptınız. En son Çukurova Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku e, ana bilim dalında e, görevliydiniz. E, evet. Siz aynı zamanda hak savunucusunuz Sayın Hocam. E, ben e, programın ilk boyutunda sizi bu kimliğinizle ağırlamak istiyorum... Siz uluslararası af örgütünün 99'da Türkiye'deki kurucularından birisiniz daha sonra da insan hakları gündemi derneği İzmir kökenli dernekte hem kuruculuk hem de uzun yıllar başkanlık yöneticilik yaptınız. Ee, bu o, hak savunuculuğu o, işlemleri sırasında yaptığınız e, ifade özgürlüğü açıklamalarından dolayı iktidarların hedefi haline de geldiniz ve e, hakkınızda adli soruşturmalar, idari soruşturmalar da yapıldı. Şimdi bir hak savunucusu olarak e, düşüncelerini açıkladığı için yargılanan, Eleştirilen bir insansınız. Hatta e, bu e, toplantı özgürlüğünüzü kullandığınız e, bir süreçte büyük ada davası e, diye bilinen e, soruşturmalara kadar ilerleyen süreçte 100 gün kadar tutuklu da kaldınız. Kapatılmanın da ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani hem haksız yere sadece hakkını kullandığı için yargılanmanın suçlanmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Hem de kapatılmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ee, bu anlamda e, anayasanın ikinci maddesini hatırlatarak e, size soruyu sormak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri içinde insan haklarına saygılı olma da geçiyor biliyorsunuz 61 anayasasında insan haklarına dayanan derdi dayalı, diyordu, evet. dayalı dayanan diyordu şimdi saygılı. Ne demektir efendim insan haklarına dayanmak ya da insan hakları ilkesine saygılı olmak ne demektir ve siz bir akademisyen ve hak savunucusu olarak bize bir tablo çizmek ister misiniz? Türkiye'ye e, karne verecek olsanız e, değişik e, alanlarda da dikkate alarak e, insan hakları ile ilgili bir manzara çizebilir misiniz? Size göre durumumuz nedir? Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok beni onurlandırarak bir tanıtım yaptınız. Size de Bahri Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi siz de kısaca bahsettiniz. Yani ben hem teoriyi hem pratiği bir araya getirmeye çalıştım yapabildiğim ölçüde. Çünkü teori olmadan pratik, pratik olmadan da teorinin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğine inandım hep. Bu yönde de çalıştım. Dolayısıyla içinde insan hakları olmayan bir ceza hukuku ya da içinde ceza hukuku olmayan bir insan hakları hukukunun da olamayacağına inanıyorum. Bu sebeple hem işin pratiğinde hem de teorik bölümünde yer almaya çalıştım. Şimdi yani anayasanın ikinci maddesiyle bağlantılı sordunuz. Tabii yani 61 Anayasası'nda insan haklarına dayalı diyordu. 82 Anayasası'nda artık insan haklarına saygılı devletten söz edildi. Yani o kadar insan haklarına dayalı olmasa da olur, saygı duyulsun yeter biçiminde anlayanlar çoğunlukta bu tümceyi. Gerçekten de bizim devletimiz tabii parantez içinde şey de söyleyeyim ben minnettarım bazı konularda devletime siz de söylediniz işte Büyükada davası olarak bilinen benim daha önce onlarca benzerine katıldığım bir insan hakları atölyeye çalışması sırasında 2017 yazında 10 insan hakları aktivisti arkadaşımla beraber gözaltına alındık 13 gün İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde altında kaldıktan sonra çıkarıldığımız sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak gönderildiğim İstanbul Silivri cezaevinde 100 gün geçirdim. Böylelikle de sevgili devletim benim senelerce kürsüden anlattığım e, efendim e, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku kurumlarını ilk elden, birinci elden sanık sıfatıyla e, <gülüyor> girip hissetme fırsatı verdi bana. Bu evet. açıdan da tabii minnettarım yani pratiğin böylesini yaşayacağımı hiç. Düşünmezdim doğrusu ama İnsan haklarına kadarıyla... saygı duymanın da ne olduğunda fiilen e, e, evet, evet. <gülüyor> Bilebildiğim kadarıyla ülkedeki ceza hukukçularının arasında yani hem ceza infaz hukuku dersi veren ama aynı zamanda da onu birebir yaşamış çok fazla isim yok ben de onlardan birisiyim ama şimdi soruya geri dönecek olursak tabi Türkiye karanlık bir tünelin içinden geçiyor uzun süredir. Bu, bu iktidarla da alakalı değil. Yani uzun süredir öyle. Türkiye'nin macerası hakikaten enteresan bir macera ama bu iktidar dönemiyle beraber biraz daha heyecanlı hale geldi. Öyle zannediyorum. Çünkü yani biraz gerilere gidersek bir 20 yıl kadar öncesine mesela 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi işte AKP iktidara geldiği zaman Hatta iktidarın ilk 2-3 yılı içerisinde gerçekten çok farklı bir siyasi hareket izliyorduk ve çok farklı bir siyasi atmosferdeydi Türkiye. Bir kere Avrupa Birliği tam üyelik başvurusu yapılmıştı ve bu müzakere süreci devam ediyordu. Dolayısıyla bambaşka bir politik ortam söz konusuydu. Ben yani 2003, 2004, 2005 yıllarında böyle üç parmağım kalınlığında resmi gazete aldığımı hatırlıyorum her gün. Yani yeni bir medeni kanun, yeni bir ceza kanunu, yeni bir ceza muhakemesi kanunu, yeni bir ticaret kanunu. Tabii yani bütün bu şikayet edilen yasaların düzeleceği yönünde bir umut oluşmuştu. Biz insan hakları camiasında mesela konuşuyorduk e, toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu değişti hatırlarsınız sizler de onu yani e, hiçbir zaman değişmez herhalde bu kanun Türkiye'de diyorduk. Çünkü en ufak bir toplantı gösteri yürüyüşünü polisten izin almaya bağlayan bir kanundu o e, bildirim şartı getirildi ki o günün açısından ya bu bir devrim falan gibi e, nitelendi. 2005 hatta 2006 yılının ortalarına kadar da bu e, harika insan haklarına dayalı reformist atmosferin devam ettiğini düşünüyorum doğrusu. Ama ondan sonra e, insan hakları alanında geriye yani bir durma dönemi yaşandı. E, ben 2006 yılından itibaren Türkiye'de insan hakları alanında ileriye doğru atılmış bir adım. ...la karşılaştığımı söyleyemiyorum. Bu tabii çok acı bir şey. Yani 2006-2023... ...işte arada... ...10-16 yıllık... ...bir süre... ...ve insan hakları alanında... ...bir insan hakları savunucusu... ...olarak bunu söylemek zorundayım. Yani ileri doğru atılmış bir adım... ...gerçekten olmadı. Ne yaşıyorsak bu 2006 yılına kadar... ...edinilen kazanım sayesinde... ...şu anda... 2010 yılından itibaren ise geriye gidiş başladığını düşünüyorum. Yani özellikle kadın hakları, LGBTİ hakları gibi alanlarda geriye doğru atılmış adımlarla e, karşılaşmaya başladık ve bunlar sonra daha genel e, insan hakları temalarına da e, teşmil oldu. Yani toplantı gösteri yürüyüşleri ya da ifade özgürlüğü gibi daha genel alanlarda da e, bu geriye gidişe tanık olduk. Tabii bu çok üzücü bir durum. E, hukuka son derece aykırı bir durum. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da hiç hak etmediğimiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama e, elimizdeki malzeme bu e, doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla e, umudu hiçbir zaman kaybetmeden e, çalışmaya devam etmek gerekir diye düşünüyorum. 2006'dan yani, sonra... Evet geriye gidiş var, ileriye doğru olumlu bir gelişme yok diyorsunuz. 2006 o zaman çok önemli bir tarih. E neden böyle söylüyorum Bahri abi? Çünkü şöyle, yani burada tabii yani birinci sorumlu elbette siyasi iktidar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu siyasi iradenin değişmesi söz konusu o yıldan itibaren ama yani yanlış anlaşılmasın bir ortak aramak niyetinde değilim. Tabii ki birinci sorumlu iktidar ancak burada Avrupa Birliği'nin de bir kötü rolü var şüphesiz. Çünkü Türkiye hakkında, Türkiye üzerinde karar veremediler bir türlü o tarihe kadar. Ve yani 2006'dan sonra artık siyasi iktidar üstünde de bir Avrupa Birliği çıpası diyelim yani bir denge mekanizması olarak Avrupa Birliği'nin pek bir e, önemi kalmadı bana göre. Bu da tabii o reformist e, bakış açısının, insan haklarına dayalı ya da insan haklarını savunan bakış açısının hızlıca dağılmasına e, neden oldu. Bunun tabii e, çok farklı sebepleri var. Yani Türkiye, Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri ayrı bir konu. Onu sorarsanız o konudaki fikrimi de söylerim ama e, temel olarak ben ee, bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Evet sonra e, 2016'da olağanüstü hal ilan edildi. Bir derbe girişimi yaşandı. Evet ve... yani 2016'dan itibaren zaten koptu gitti deyim yerindeyse. Yani 2015'emiz e, yani 2016'dan itibaren bence hukuk devletinden filan söz edebilmeye çok imkan kalmadı Türkiye'de. Çünkü e, çok temel bir takım anayasal hakların ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir dönemi yaşadık. İşte 18 Temmuz 2016 tarihi itibariyle olağanüstü hal ilan edildi bütün memlekette ve iki yıl boyunca devam etti bu ohal yönetimi. 18 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılıncaya kadar iki yıllık dönem boyunca kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir, bir dönemi oldu Türkiye'nin ve özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda son derece geriye gittiğimizi söyleyebilirim bu dönemde. Çünkü hemen hemen her alanda daha önce edinilmiş kazanımlar geri alındı ve eskisinden de daha kötü bir noktaya düştü Türkiye doğrusu. Evet şimdi Sayın Hocam e, biz sizinle bu röportajı akademisyen olduğunuz için de e, yapıyoruz aslında ama sizin e, hak mağduriyeti boyutunda bir başka uğradığınız e, mağduriyet daha var. O da e, 675 sayılı Olağanüstü Hal e, ka, Kanun Hükmündeki kararnamesiyle beraber onun ekli listesinde adı yer alan bir akademisyansınız, kamudan ihraç edildiniz. Evet. E, dolayısıyla hem bu öznel e, olarak yaşadığınız sorunlardan dolayı hem de hiç size böyle bir şey yapılmasaydı bile bir akademisyen olarak bir hak savunucusu olarak zaten konuyla ilgiliydiniz. Yine ilgilenecektiniz. E, size daha teknik sorular soracağım müzik arasından sonra ama e, bunca uzmanlığı olan e, bunca e, akademik çalışması olan birini bu devlet... 675 sayılı KHK'sının listesini niye koyar, sizi niye suçladılar, niçin kendinizi birdenbire kamudan ihraç edilmiş olarak gördünüz? Öncelikle size bu kişisel e, boyutuyla soruyu sorayım. Ondan sonra da e, KHK'de dediğimiz bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar neler? Ve artık yeni yeni yüksek mahkeme kararları verilmeye başlandı. Bundan sonra süreçte neler olacak? Adım adım oralarda ilerleyelim isterim. Buyurun hocam. Evet elbette şimdi doğru ben kahye kalmayım yani ve tek başıma da değilim böyle benim gibi on binlerce işte 150 binden fazla insan var onların sayısını da tam olarak bilemiyoruz birazdan konuşuruz onları hı hı. ama ben yani neden ihraç edildiğini öğrenebilen mutlu azınlığın içerisindeyim çünkü biraz hukukçu olmanın verdiği refleksle ee, yani hemen böyle işte 29 Ekim e, 2016 tarihli kanun hükmünde kararname o sizin bahsi bahsettiğiniz 675 sayılı ka kanun hükmünde kararname hı hı. E, ve bir cumhuriyet bayramında e, bir buçuk yaşındaki çocuğumla beraber e, sokağa atıldım resmen e, yani. Bir baba olarak bazen tabii çok e, rahatsız olduğum e, durumlar olduğu, çocuğuma süt alacak, paramın olmadığı e, zamanları hatırlıyorum. E, bunları atlattık tabii. Yani insan her şeye dayanıyor, onlara da dayanıyor. E, ama e, hemen ben e, ihraç edildikten hemen sonra idare mahkemesine dava açmıştım. Ve üniversitenin idare mahkemesine verdiği, Yanıt da benim e, soruşturmama ilişkin dosyada vardı. Ben hemen onun e, fotokopisini aldım. Hala da duruyor bende. E, benim ihraç gerekçem e, muhalif gazete yazılırım. Yani başka bir e, şey yok. İktidarın e, işte özellikle ceza hukuku politikalarını eleştiren ve insan hakları konusundaki eylem ve işlemlerini eleştiren... Ee, ve daha doğrusu aslında yol gösteren iktidara, ay böyle yapmayın şöyle yapmanız gerekiyor ee, dediğim e, gazete yazılarım. Tabi bu gazete yazılarının ve gazetelere verdiğim demeçlerin e, çok büyük bir çoğunluğu İngilizce e, dilinde yazılan makalelerden oluşuyor. Ve birazcık böyle hafiften hani sen niye bizi yurt dışına şikayet ediyorsun ee, biçiminde bir. Bir durum da var doğrusu ama tabii mızrak çuvala sığmıyor. Yani ben ya da bir başkası sonuçta Türkiye'de olan biteni herkes, dünyadaki herkes ibretle gözlemledi o dönem, öğrendi. Dolayısıyla benim ihraç sebebim aslında bu. Yani doğruları söylemek, insan haklarını savunmak, bir hukuku şey. ve ceza hukukunu savunmak şey. ve iktidarı hukuka... Uygun davranmaya e, davet etmekten ibaretti ve bunun da bedelini e, işte ödedim hala da ödüyoruz. Sayın Öyle Hocam doğrusu. bir şey sorabilir miyim? Siz today zamanda yazdığınız için İngilizce makaleler yazdığınız için suçlandığınızı söylediniz. Ben şunu merak ediyorum güncel gazetede e, biliyorsunuz basın kanununa göre yayımlanan makalelerle ilgili haberlerle ilgili iki aylık dört aylık çok kısa süreler vardır soruşturma başlatılması evet, dava evet. başlatılması için zamanında e, bu yayımlar yapıldığında hakkınızda şikayetler de, yapıldı mı soruşturmalar evet, basın kanunundaki o süreler hala geçerli ya yani, o hal döneminde de geçerliydi ondan önce de geçerliydi e, hiçbir cumhuriyet savcılığından hiçbir yazım konusunda ne arandım, ne bir suçlama getirildi, ne bir iddia ortaya atıldı bu konuda. Ama şeyden sonra yani işte bu başarısız darbe girişiminden sonra bizim fakültedeki işte bir ihbarcı, bir akademisyen meslektaşında ihbarlarının da etkisiyle yani işte burada FETÖ'cü var, niye gelip almıyorsunuz bunu biçiminde Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeler yüzünden bir, bir soruşturma açıldığı anlaşıldı. Tabii bu yazıların tümü yargılandı bu açılan davada, hepsi beraat etti, beraat kesinleşti. Çünkü ben şimdi mütevazi olamayacağım o konuda, ceza hukukçusu olduğum için son derece dikkatli yazdığımı düşünüyorum. Yani bir kelime suç unsuru yok o yazılarda. Ee, ama tabii bunu o darbe sonrası atmosferi içerisinde anlatabilmek e, belli bir zaman aldı. Bu today zaman meselesine de şöyle geleyim yani fikirlerini İngilizce anlatmak isteyen bir akademisyen açısından Türkiye'de böyle e, 30-35 farklı e, editoryal bağımsızlığı da olan medya organı yok. Yani o zaman da yoktu hala da yok. Dolayısıyla yani bir ya da iki tane İngilizce yayınlanan gazete var. Orada yazacaksınız ama e, yani açılan davada tabii şöyle bir e, nasıl diyelim yani ana fikir var. İşte e, cemaatin çıkarttığı gazetede köşe yazısı yazıyorsa bu da cemaatçıdır. E, ben yaptığım savunmada da e, bu noktaya değinmiştim. E, aynısını burada da söyleyeyim. Yani bir an için bu düşünceyi doğru kabul edelim o zaman... Bugün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak görev yapan Sayın İbrahim Kalın'a da aynı davayı açmak lazım çünkü biz aynı sayfada yazıyorduk İbrahim Bey ile. Dolayısıyla ya da yani Sayın Cumhurbaşkanının konteyjanından Ege Üniversitesi rektörü olarak atanan Profesör Doktor Biril Dedeoğlu'na da aynı davayı açmak gerekecek ya da onları da işte ihraç etmek gerekecek çünkü e, aynı gazetede onlar da yazıyordu <Gülüyor> e, burada e, mevzu şu şimdi ceza hukukunda biliyorsunuz e, fiile bakarız yani e, örnekle açıklamaya çalışayım hakim hırsıza sen niye hırsızlık yaptın diye sormaz yani nedeni onu ilgilendirmez ne yaptın diye sorar yani fiil ne buna bakar kanundaki tanıma oturuyorsa yani her kim bir, bir işte menkul yani taşınır bir malını rızası ilafına bulunduğu yerden almışsa o zaman tamam bu hırsızlık suçudur der. ilgili cezasına ise onu verir. Almış mı almamış mı? Hırsızlık yapmış mı yapmamış mı? Buna bakar yani saik o kadar da önemli değildir e, klasik doktrin açısından olarak veriyorum. Evet. E, yani e, burada da ee, ne yazmış diye kimse sormuyor. <gülüyor> o gazete yazılarında. Yani nedenmiş diye sormuyor. Herkes böyle mazrufa bakıyor. Yani ee, özür hmm. diliyorum zarfa bakıyor. Mazruftan ziyade yani zarfın içindeki hmm. e, şey çok önemli değil. Çünkü son derece şekilci bir ülkeyiz. Şekil Ve zarfı da zaten olarak. zarfı da zaten siyasi iktidar abone olun işte bunu alın o diye onlar destek, yani destekliyordu. O ve, ve siz de sadece ceza hukukçusu olarak değil, başta Aynur Hanım'ın da açışta ifade ettiği gibi evet. anayasadaki e, insan haklarına saygı duyan devlet içinde yaşadığınızı düşündüğünüzden ve bir akademisyen olarak bunun ne anlama geldiğini bildiğinizden burada yazıyorsunuz, yazdınız ve e, söylediğiniz gibi burada yazan bir sürü kişi şu anda iktidarın e, en gözde e, şeyleri isimleri. Peki hocam sorun ne oldu? Siz Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza ve ceza muhakemesi hukuk ana bilim dalında yardımcı doçent kadrosuna sahip e, bir e, akademisyenken KHK'lı olunca ne oldu? Ne yaptılar KHK size? KHK'lı olunca e, Aynur Hanım bir anda ee, yani e, ölü durumuna düştük aslında çünkü bu KHK e, yani e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin deyimiyle kişiyi medeni ölüme sevk etmekle eş anlamlı ee, KHK'lı olunca sadece üniversiteden atılmış olmadım yani bugün itibariyle de hala bu durum devam ediyor işte üniversitede hocalık yaptırmıyorlar ama mesela benim 24-25 sene önce aldığım avukatlık ruhsatnamemde e, hükümsüz hale geldi. Çünkü avukatlık da yaptırılmadı. İşte e, gazetede de yazdırılmadı. Hoss zaten e, yazı yazacak çok fazla gazetede kalmadı. Pek çok medya organı kapatıldı. E, KHK'lı işte olduğunuz için de yeni teklifler de gelmedi. Buyurun şu gazete tabii, yazın tabii. diye. Çünkü yani şeytandaştırdığı pedef haline getiriliyorsunuz. Tabii bir damgalanma anlamına geliyor. Yani stigmatization derler. <Gülüyor> e, o damgayı KHK damgasını basıyor böyle herkesin alnına. Bu kişi <Gülüyor> KHK'lı. Yani çok acı hikayeler var tabii. Bu KHK'lıların arasında konuşuluyor. Yani ben biliyorum. Bunu Adana'dan da biliyorum. Başka yerlerden de biliyorum. Sık sıklıkla gidiyorum. Görüşüyorum KHK'lılarla çünkü. Yani işte ailesi terk ediyor. Sokağa atılan insanlar eşinden boşananlar yani şöyle hikayeler duyuyorum. Bakın yani ikizler dedeleri büyütmüş. Yani anneleri babaları yok. ikizlerden bir tanesi KHK'lı ve dede Öbür ikizi KYK'lı olmayan ikizi sahiplenip KYK'lı olanı işte sen artık vatan haini oldun deyip evden kovmuş. Böyle hikayeler var yani e, çocuklar mesela en büyük zararı gören gruplardan biri. KYK'lıların çocukları tabi bunlar e, çok e, büyük sosyolojik araştırmaları da gerektiriyor bünyesinde. Çünkü bunların sonuçlarının önümüzdeki 20 yıl 30 yıl boyunca yaşanacağını tahmin ediyorum. O çocuklar büyüyor. Yetişkin haline geliyor. Çünkü işte 2016'da benim oğlum biraz önce söyledim. Ellerinizden bir 1,5 yaşındaydı. Bugün 7 yaşında. ilkokul 1. sınıf öğrencisi. Tabii daha büyük çocukları olanlar da var yani. Şu anda liseye, üniversiteye giden. Bu KHK'lıların KHK'lılığın esas zararını çeken kuşak henüz daha Tam böyle sisteme entegre olmadı ama onlar entegre olduktan sonra çok daha net hissedileceğini de düşünüyorum ben. <gülüyor> Şimdi mesleğinizi icra edemiyorsunuz itibarınız sarsılıyor kazanılmış bütün haklarınız elinizden alıyor pasaportunuz iptal ediliyor yurt dışına gidip başka bir yere yerleşip orada akademik kariyerinizi sürdüremiyorsunuz evet. örneğin siz şu an kadro dışı bırakılmasaydınız herhalde profesörlüğünüz gelmişti değil mi normal koşullarda Doğru, çünkü ben e, ihraç edildiğim işte Ekim 2016 itibariyle doçantlık başvurumu yapmaya hazırlanıyordum yani bilenler bilir işte Doçentlik ayıdır. Hı hı. Başvuru ayıdır. Ekim ayı. Yani o başvuruyla Doçent olsaydım işte aradan da yedi yıl geçti herhalde. Şu anda profesördüm ama bunlar yani çok önemli değil. Çok Ama para kazanamıyorsunuz. Evlisiniz. Evet, yani, Sivil ölüm ama, demiş zaten. E, e, Sivil ölüm bu işte. Yani yok ediyor sizi. Yaşayamaz hale getiriyor. Çünkü yani bakın e, binde ee, yani isim de vereyim da yani o üç harfli marketlerde başkaları da var. Ee, kasiyerlik yapmak zorunda kalan hakim savcılar var. Evet. evet. Ve ve bu e, insanlar e, kayıtsız çalışmak zorundalar. Neden? Çünkü günün birinde bizi tekrar e, kamuya alırlarsa, kamuya alırlarsa e, hakimlikle bağdaşmayan bir iş yapmış olmayalım ya da öyle görünmeyelim. Ee, düşüncesiyle sigortasız kayıtsız kuyutsuz buralarda çalışmak zorundalar ee, hatta o kurum çalıştırmaya bir... da cesaret edemez zaten Tabii, sizi kayıtlı yani çalıştıramaz bir öğretmen arkadaşım bakın e, o da KYK'lı aynı KYK ile ihraç edildiğim birisi e, pazarda limon satmaya çalıştı ee, Yüreğir Belediyesi'nin e, alanı içerisinde olan bir pazar yerinde limon sattırmadılar. Sen KHK'lısın pazarcılık yapamazsın diye. Yani e, e, ağaç e, kökü mesela, yesinler dediklerini bir, bir hatırlıyorum. Başka, bir başka markette çalışan bir KHK'lı arkadaşımız Hı -hı. işte iş buldum kasiyerlik yapacağım falan diye sevinerek geldi bir gün. Hı -hı. E, ertesi gün son derece üzgün bir şekilde e, tekrar e, karşılaştık. Ya hayırdır deyince şuan e, işte SGK İl müdürlüğünden o marketin müdüriyetine telefon açıldığını yani siz kimi işe aldığınızın farkında mısınız terörist birisini işe almışsınız <gülüyor> ee, biçiminde bir e, uyarı yapıldığını ve marketin müdürünün sahibinde kusura bakma yani sen KHK'lıymışsın biz e, çalıştıramayacağız çok büyük baskı var üstümüzde diyerek çalıştırmaktan vazgeçtiğini ağlayarak anlattı bana. Evet. Yani. Belki bu KK'nın da açılımını ve hukuki şeyini de konuşacağız belki Benim ama müzik bir müzik arası verelim isterseniz ondan hayır, hayır, sonra e, hep KHK KHK diyoruz birçok kişi de biliyor. Kanun hükmünde kararname. Evet, evet, bu kanun hükmünde kararname ile işten çıkarılanlar ne oluyor, ne yapabiliyoruz buna karşı yasayolları, onunla konuşma imkanı olacak mı bilmiyorum. Ama bir müzik arası verelim, arkasından konuşmaya devam edelim. hay hayır. hayır. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı Günal Koşun hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Önce işte Türkiye'nin insan hakları karnesi Türkiye'de insan hakları ve hukuku nasıl yaşanıyor, neler yaşıyoruz ve sonunda işte bir dönemin kanun hükmündeki kararnameleriyle e, görevinden e, uzaklaştırılan Günal Kurşun hocamızla belki de şimdi e, olağanüstü hal ve e, kanun hükmünde kararnameleri onların hukuki niteliğinde konuşacağız. Evet Sayın Hocam ben sizden e, bir hukukçu olarak e, kanun hükmünde kararname nedir? Olağanüstü halde. Ee, kanun hükmünde kararname çıkarılmasının e, koşulları ve sonuçları nelerdir onu sormak istiyorum. Çünkü e, aslında daha fazla başka kanunlara dayalı olarak da çıkarıldı olan üstü halde ka kanun hükmünde kararname ama 32 adeti... Olağanüstü Hal Kanunu'na dayalı olarak çıkarıldı ve çıkarıldıktan hemen sonra meclise sevk edilmesi gerekirken e, bu işlem yapılmadı. 3-4 tanesi için yapılıp diğeri 1,5-2 sene elde tutuldu. Böyle ciddi bir hukuksuzluk var. Bize bunları açıklar mısınız? E, sonrasında da e, bu haksızlığa uğrayan e, kişilerin e, başvurdukları yasa yollarında karşılaştıkları sorunlar ne? Onu izah eder misiniz? Ben öncelikle sizden ...bu konuda e, dinleyicilerimizi aydınlatmanızı istiyorum. Ardından da İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeni kararlar var. Onların bugüne etkisini konuşmak isteriz. Buyurun hoca. Elbette. E, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, kanun hükmünde kararnamenin ne olduğuyla e, başlamak lazım. E, belki bizi dinleyen Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri... ...tabii hukukçu değil herkes olmak zorunda da değil... Ee, ama hukuk fakültelerinin birinci sınıfında anayasa hukuku derslerinde ya da hukuk başlangıcı derslerinde anlatılan çok temel bir bilgiyle başlamak lazım. Ee, bir yapı, bir devlet e, bir takım kurallarla yönetilir. Tabii bu kuralların da bir kendi içinde hiyerarşik bir sıralaması oluyor. Avusturyalı bir hukukçu profesör Hans Kelsen ortaya Kelsen'in normlar hiyerarşisi olarak bugün adlandırdığımız bir hiyerarşik yapı atmış ortaya. Buna göre bu kuralların en tepesinde ya da en merkezinde temel norm adını verdiğimiz bir kural geliyor. Yani bir kurallı cümleyle bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin özü nedir? Bunu açıklayabilmek mümkün aslında. Bizim anayasa hukuk hocaları arasında da tartışma var bu konuda. İşte anayasanın birinci, ikinci, üçüncü yani değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen, ilk üç maddesinin bu temel norm olduğunu söyleyenler var. Ya da daha veciz ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin özünü açıklamaya çalışan anayasa hukuk hocaları var ama yani bu teorik bir tartışma. Bu temel normun altında anayasa geliyor. Bu en adı üstünde yasaların anası. Yani bütün yasalar ondan doğuyor ve herkesin koşulsuz katışıksız uyumak zorunda olduğu bir e, temel hukuk metni. Bu metinde hepimizin, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hakları, kişi hak ve özgürlükleriyle siyasi haklar ve özgürlüklerimiz e, özellikle e, anılıyor. E, bu anayasanın altında e, Kelsen'in normları yaraşısına göre uluslararası anlaşmalar yer alıyor. Ki bazı ülkelerde bu sıralama değişik. Yani mesela Danimarka Anayasası'nda özel hüküm var. Danimarka'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla Danimarka anayasası arasında çelişki olması durumunda uluslararası anlaşmalar uygulanır diyen böyle ülkeler de var. Ama bizde işte anayasanın altında olarak adlandıralım uluslararası anlaşmaları. Onun altında kanunlar yer alıyor. Onun altında kanun hükmünde kararnameler var ki bu sizin sorduğunuz hukuk metinleri. Kanun hükmünde kararnamelerin de altında daha alt üzeri ikinci il e, hukuk metinleri diye adlandırılan işte tüzükler yönetmelikler ve e, İstanbul Üniversitesi emekli idare hukuku hocası hocamız e, Profesör Doktor İlhan Özay'ın gün Işığında yönetim adlı harika eserinde İlhan Hoca e, 22 farklı adla Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında anıldığını ifade ettiği düzenleyici idari işlemler var. Yani neler bunlar? İşte genelge, özelge, sirküler gibi çok farklı, 22 farklı isimle e, bizim sistemimizde adlandırılan e, düzenleyici idari işlemler yer alıyor. Şimdi kanun hükmünde kararname adı üstünde, kanun hükmünde yani kanun gücünde hı hı. ama bir kanun değil. Çünkü belli şartları var ve e, anayasada belirtilen bu şartlar doğrultusunda Kanun hükmünde kararname çıkartılsa bile daha sonradan yine anayasada belirtilen usule uygun olarak kanun haline dönüştürülmesi gerekiyor. Olağanüstü hal dönemlerinde de kanun hükmünde kararname çıkartılabiliyor ve bunun koşulları da anayasada belirlenmiş durumda. Orada biraz daha kolaylaştırılmış koşullar var. Neden? Çünkü olağanüstü bir durum var. Dolayısıyla şimdi o olağanüstülük içerisinde meclisi toplamak bir kanunun kabul edilme usulüne uymak falan bunlar zor, ee, daha kompakt, daha hızlandırılmış bir şekilde, daha kolay bir şekilde e, kuralı çıkartalım, sonradan bunu kanun haline getiririz biçiminde bir düşünce e, ile yapılıyor bunlar ama e, olağanüstü hal e, rejimi altında dahi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyecek hususlar var ki, Bizim geçmiş tecrübemizde yani o işte 2016-2018 Temmuzları arasındaki o halle yönetilen 2 yıllık dönemde hemen hemen her temel hakkın kanun hükmünde kararnameyle düzeltildiğini izledik. Biraz önce siz de söylediniz bu 2 yıllık OHAL dönemi içerisinde 32 tane KHK çıkartıldı hı hı. ve işte arabaların kışlık e, lastik kullanmalarından e, kimlerin e, kamudan ihraç edileceğine, Varan skala da son derece değişik e, konularda 32 ayrı kanun hükmünde kararname. Ama bu kanun hükmünde kararnameler tek, tekil bir konuya da ilişkin değil. Yani bu da bu iktidarın aslında yaptığı e, bir hukuk garipliği torba yasa kavramını çıkarttı ya da çuval e, demek daha doğru belki buna bu çuvalın içine e, işte alakalı alakasız her konuda düzenlemeyi koyuyorlar ve tek bir hukuk metni olarak çıkartıyorlar. Şimdi bu aslında norm yapma tekniğine uygun bir şey değil. Çünkü belli bir konuda kanun yaparsınız o konunun kanunu düzenlenmiş olur. Bir torba kanun adı altında 40 farklı mevzuyu düzenlemezsiniz. Normal şartlar altında ama Türkiye normal bir ülke olamadığı için bir türlü olağanüstülüklerden hiç kurtulamadığı için. Şimdi işte bu konuda da hep ee, olağanüstülük devam ediyor. Bu 32 kanun hükmünde kararname ile e, tabii en önemli e, etkisi e, yani sayısını tam olarak hala bilemediğimiz sayıda kamu görevlisini e, kamudan atmak oldu, ihraç etmek oldu. Sayısını tam olarak bilemiyoruz diyorum çünkü e, devlet bütün çabalara rağmen bu tam sayıyı ısrarla Açıklamadı. Bunu birkaç farklı kaynaktan öğrendik. Mesela ee, KHK'lılar platformları birliği var bütün Türkiye'de. KHK'lılar tabii ee, işlerinden atılınca herkes sudan çıkmış balığa döndü. Bir araya geldiler ve böyle platformlar oluşturdular her ilde. Benim bildiğim kadarıyla şu anda 77 ilde ve pek çok ilçede ee, KHK platformları çalışıyor aktif vaziyette. KHK'lıların gönüllü faaliyetiyle. Bu KYK platformları birliği çerçevesinde işte 2019 yılı başlığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Her yere ziyaret yapıyoruz ve KYK durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna da gittik ve oradan bir rakam çıktı. Çünkü Avrupa Birliği bizim devlete sormuş. Devlet bize ya da vatandaşlarına söylemediği sayı Avrupa Birliği ile paylaşmış. O dönem e, açısının için söylüyorum yani 2019 yılı başı e, rakamı 152 bin e, KHK'lıdan e, söz ediliyordu. E, bu sayının tabii daha da arttığını biliyoruz. Yani OHAL döneminde bunu saymak nispeten kolaydı çünkü bu 32 KHK'nın ekli listeleri vardı. Yani binlerce insandan oluşan listeler o evet. KHK'ya ekli olarak yayınlanıyordu resmi gazetede. Dolayısıyla kim KHK'lıymış öğrenebiliyorduk. Ama o hal e, kaldırıldıktan sonra da e, kamudan ihraçlar devam, devam etti. etti evet. Bugün hala devam ediyor. Ama artık resmi gazete eklerinde isimler ilan edilmediği için bu sayıyı tam olarak bilebilmeye imkan yok. Yani aralarında benim de olduğum bir iki e, arkadaş var. İşte biz saymaya gayret ediyoruz. E, yani bir sadece tahminde bulunabilirim ben bugün itibariyle. Yani bu sayının ben 180.000 ile 190.000 arasında olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi bu tamamen benim e, subjektif hesabıma dayanıyor. Bu konuda e, ne bilgi edinme yasası e, kapsamında ne de meclisteki e, soru sorma formatı içerisinde e, milletvekillerinin sorularına e, hala siyasi iktidar net bir yanıt vermedi bu sayıyı ısrarla Gizliyor. Sayın Hocam Ama, bu noktada yani 200 bin'e yakın bir sayıdan söz ediyoruz. Ha, evet bu noktada önemli bir saptama yapabiliriz bu programda diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz bir olağanüstü hal komisyonu kuruldu ve e, insanlar hem Anayasa Mahkemesine hem e, İnsan Hakları Mahkemesine başvumuşlardı bireysel başvuru yolunu kullanmak istemişlerdi ve evet. e, olağanüstü hal kan hükmünde kararnamelerinin anayasaya aykırılığının ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışmalarını uzun süre bu yüksek mahkemelerin verdiği kararlar nezdinde tartışmıştık. Şimdi e, sonrasında da e, bir e, komisyon kurulup öncelikle bu komisyon içinde bir başvuru yolu açılmıştı. Şimdi bu komisyonun görevi bitti e, artık e, evet. bu yılın Ocak ayında e, e, süresi uzatıldı çünkü e, ama şuna dikkat çekmek istiyorum olağanüstü hal döneminde Komisyonun raporuna göre 125.678 bin kişi kamudan ihraç edilmiş şimdi siz diyorsunuz ki 180 bini geçti bu olan üstü halin sürekliliğini ortaya göstermesi bakımından çok önemli bir saptama. Olağanüstü hal sürecinde 125 bin 126 bin kişiyi at, atan devlet olağanüstü hal bittikten sonra hala terörle mücadele ediyorum bu kişilerin kamuda bulunması sakıncalıdır diyerek rakamı arttırıyor ve 125 bin ile 200 bin arasında 75 bin fark var. Bu çok önemli bunu bir başka zaman sizinle tekrar ayrıntısıyla hukuki boyutuyla konuşmak isteriz buna dikkat çekmek istedim ben. Elbette ee, hemen e, araya girerek e, şunu söyleyeyim yani o 125.678 evet e, o hal komisyonun raporunda geçti yine aynı raporda e, 131.922 tedbir işlemi evet. gerçekleştirildiğini söylüyordu evet, evet. E, komisyona da 127.292 başvuru yapılmış ama bu komisyon şimdi bir o hal komisyonu değil oyalama komisyonuydu aslında çünkü e, idari yargı yolu kapalı. Yani hakkınızı mahkemede savunabilmek mümkün değil. Mahkemeye dava açamıyorsunuz. Herhangi bir itirazda bulunmanız mümkün değil. Ee, sadece ve sadece tabii bu artık iyice hukuk yollarının tıkanması anlamına geliyor. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, binlerce e, davanın yığılması karşısında bir dakika bu böyle olmaz. Yani bir başvuru yolu icat etmeniz gerekir dediği için e, düşünülen bir e, palyatif çözümdü ve zaten işe yaramayacağını e, daha ilk günden KHK'lılar farkındaydı bunun. Ama komisyona da 127.292 başvurunun e, yapıldığını söyledik. Yani 131.000 işleme karşı 127.000 başvuru yapılmış. Tabi bir kısım insan yani ümidini baştan kişi. komisyona dahi başvurmadı. Hı hı. Ama e, bu komisyona da e, bildiğiniz üzere bir başvuru süresi vardı. Hı hı. Yani o süre geçtikten sonra da komisyona başvurabilmeye imkan yok. Ama KHK'larla KHK olmasa bile kamudan ihraçlar bütün iziyle devam, devam etti. etti. Yani özellikle Silahlı Kuvvetler'den ya da Polis Teşkilatı'ndan e, binlerle ifade edilen sayılarla e, ihraçlar o halden sonra da e, devam etti. Hı hı. E, dolayısıyla yani tam bir e, sayıyı hala öğrenebilmiş değiliz Ve bu Diğer taraftan, konusunda... şöyle de bir durum var bir cümleyle onu da söyleyeyim yani e, 5800 hakim savcı daha ilk hafta itibariyle ihraç edilmişti hakimler savcılar e, kurulunun kararına dayanarak onlar da mesela e, resmi gazetede e, ilan edilmedi isimleri sadece onları sayısal olarak biliyoruz ama kimlerden oluşuyor filan bu konuda böyle e, yani net bilgiler yok ve bu itiraz komisyonlarının yani kanun hükmünde kararnameyle işlerine son verilen kişilerle ilgili başvurunun yapıldığı itiraz komisyonlarının verdiği kararların idari bir karar mı yoksa yargısal bir karar mı olduğu da tartışıldı. Yani evet. ne, ne nitelikli bir karardı bu ama tabii bunlarla ilgili dava açma İçinde Ankara'da Tabii. sanıyorum Tabii, Kurulun Peki. içinde hukukçular da vardı Ama sonunda ne oldu? İdare mahkemesine Başvuru yolu açıldı Bu, kara, bu komisyon kararına karşı Önce idare mahkemesine başvuruluyor Sonra bölge idare mahkemesine başvuruluyor Sonra danıştaya işte başvuruluyor ya da başvurulmuyor ee, Sonrasında yani. da Anayasa mahkemesine, i̇şte anayasa mahkemesine, mahkemesine, daha, mahkemesine daha sonra insan hakları mahkemesine Kaç sene geçer hocam? On sene geçer mi? Bu yani bence 1402'liklerin ben kendini... durumunu da e, açtı işler acısı evet. bir durum yani evet, 80 darbesi sonrası abi. evet 80 sonrası 1402 sayılı yani sık yönetim kanunu çerçevesinde görevlerinden uzaklaştıranların durumundan daha acı ve vahim bir hale geldi yani. Ben kendimden örnek vereyim yani bana işte 2022 yılının sonlarında red kararı OHAL komisyonu tarafından tebliğ edildi. Yani 2017'de atılmışım, 2027'de 5 yıldan fazla yani 5-5,5 yıl oluyordu neredeyse. 5,5 yıl sonra reddettik <gülüyor> kararını tebliğ ettiler. Ben de çok teşekkür ettim. <gülüyor> en azından idare mahkemesine dava açabilir hale gelmiş olmaktan ötürü mutlu oldum. Yani hakkımızı hukuk mahkemesi, hukuk düzeni önünde arayabilme hakkına dahi 5 yıl sonra kavuşabildik en erken. Ee, bu zaten yani oyalamanın boyutunu gösteriyor. Ee, Bahri Belen'in söylediği gibi yani 1402'liklere çok benziyor. Bir anekdotu da anlatayım. Çok kıymetli iki hocamla ilgili o da. Dinleyenler mutlaka anımsayacaklardır isimleri. Profesör Baskın Oran ve benim idare hukuku hocam Profesör Metin ile bir vesileli bir yerde karşılaştık. Dinliyorlarsa eğer ikisine de çok selamlarımı gönderiyorum. Çok kıymetli hocalar. E, baskın hoca e, boynuma sarıldı günalcım e, duydum e, ihraç edildim çok üzüldüm e, dedi e, bize de yaptı bunlar aynısını vaktiyle e, 12 Eylül döneminde dedi ki e, yanlış bilmiyorsam baskın hoca 12 Mart 1971'de de e, evet, ihraç edilmiş evet. yani o iki kere ihraç edilenlerden birisi e, o böyle e, heyecanlı ses tonuyla söke söke alacaksınız evladım haklarınızı. Bak dedi Metin de yanımda. işte Metin Günday o zaman Ankara Hukuk'ta bir genç bir e, idare hukuku yardımcı doçentiyken e, bizim davalarımızı götürdü. Danıştay'dan ilk kararı alan hukukçu da e, Metin'dir. Dolayısıyla sizler de alacaksınız ve söke söke alacaksınız bu haklarınızı dedi. Ben de hocam dedim ben gayet iyi biliyorum yani günün birinde geri döneceğimizi ama müsaade eder misiniz dedim size bir şey sorabilir miyim tabi buyur dedi hocam dedim ne zaman ihraç edildiniz 1981'de ne zaman geri döndünüz 1987'de ee, arada 6 yıl var o 6 yıl hocam ne yediniz ne içtiniz nasıl hayatta kaldınız bana onu anlatın dedim çünkü KHK'lılar açısından o sürenin nasıl geçtiği önemli yani günün birinde hepimiz geri döneceğiz bunu herkes gayet iyi biliyor ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor e, Baskın Hoca'nın gözlerinin dolduğunu hatırlıyorum. E, evladım dedi, pet şapta köpek yavrusu bile sattım dedi. Bakınız bunu söyleyen bana göre Türkiye'nin bin numaralı uluslararası ilişkiler hocası. Yani bu ülke kendi değerlerine hiç iyi davranmadı. Bu bizimle başlayan bir süreç değil. Bizden önceki kuşaklarda bunu yaşadı. Bizden sonrakiler dilerim e, yaşamaz. Ama tabii ömür geçiyor bir taraftan da. Yani ben üniversiteden ihraç edildiğim zaman işte 40 yaşında, 41 yaşındaydım. Bugün 47 yaşındayım. Yani ve ne zaman bu işlerin sona ereceği de henüz belli değil. Yani önümüzde bir seçim var. Diliyorum doğru seçimler yapılır ve hak yerini bulur. Ama ben, ben bu... gerçekten çok büyük hasar bıraktı bu süreçte. Ben bu tablodan sonra doğrusu Hans Kelsen'den de bahsettiniz ee, onun bir sözünü söylemeden geçemeyeceğim çünkü o da diyor ki hani bu kanunlar hiyerarşisi kanunlar ve hukuk e, devletten hukuku kaldırın geriye bir çete kalır diyor. E, galiba evet. yaşadığımız süreç bu kadar vahim bir süreç. İşte bizim gerçekliğimiz o. Sayın hocam ben de şunu sormak istiyorum. Baskın Hoca 6 senede dönebilmiş. Siz hala dönemediniz. 6 sene doldu. Daha fazla zaman oluyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi dedi ki hakim ve savcılar ya da diğer hukukçular yani hukuk fakültesi mezunu olup da baroya kaydolma hakkını Kazanan hukukçular avukatlık yapabilirler çünkü e, avukatlık serbest meslektir aynı zamanda evet kamu hizmeti e, görür avukatlar ama serbestçe e, gördükleri için kamuda istihdam sayılmaz dedi avukatın e, çalışması ve e, KHK'lı hakim savcıları ya da hukuk mezunlarını avukatlık yapabilme olanağına kavuşturdu iki sene önce verdiği kararlarla ve bir renk işi şu an avukatlık yapıyor. E, siz Adana'daki yargılamalarda rahat ettiniz. Büyükada'da evet. bir ceza aldınız ama Yargıtay bozdu. Mahkemede bu bozmaya uydu. Siz son 3 dakika uyarıyı da aldım. Siz niye avukatlık yapamıyorsunuz? Sanki bir ara avukatlık yapma hakkını almıştınız. Sorun oldu Sayın Hocam. Sizin durumunuza da oldu. dikkat çekelim. Hızlı ve seri bir şekilde anlatmaya çalışayım. Yani Ben ihraç edildikten sonra hemen baro kanalıyla başvurdum ve avukatlık hakkını elde ettim. Ancak bir buçuk ay sonra Adalet Bakanlığı'nın davasıyla karşılaştım. Bir iptal davası açtılar. Gerekçi olarak da ile ihraç edilenler avukatlık yapamaz <gülüyor> e, <gülüyor> dediler. Çünkü KHK'ların birinde böyle de bir hüküm var. Yani ile ihraç edilenler bir daha kamu, kamu hizmetinde da yer alamazlar. <gülüyor> e, avukatlık da kamu hizmetidir avukatlık kanuna göre. Dolayısıyla avukatlık da yapamaz biçiminde bir akıl yürütmesi vardı Ad Adalet Bakanlığı'nın. Davayı idare mahkemesinde kaybettim bölge idare mahkemesinde de kaybettim o zaman bölge idare mahkemelerinin kararını kesin olarak veriyorlardı yani Danıştay temizi kapalıydı ben kararı anayasa mahkemesine götürdüm ve bu konuda sizin söylediğiniz doğru yani verilen ilk kararlardan birisi de benim hakkımda verilen karar yani Günal Kurşun başvurusu için anayasa mahkemesinin verdiği kararda evet kanun hükmüne kararname ile atılanlar avukatlık yapabilir evet. dedi. Anayasa Mahkemesi. Ama evdeki hesap çarşı ömüyor. Benim hukuk devleti yok artık dememdeki en önemli gerekçelerden birisi de işte bu. O, o Anayasa Mahkemesi'nin kararı yargılamanın yenilenmesi sebebi olduğu için idare mahkemesine dava geri geldi. Bu defa aynı idare mahkemesi benim Büyükada davasında aldığı mahkumiyet kararını Gerekçe göstererek yine red kararı verdi. Ama bozuldu ee, Karar kesinleşmedi. Masumiyet karinesi evet. var. Bu anayasal bir karine. Evet. Üstelik o halde dahi istisnası yok filan deseniz de mahkeme bunu dinlemiyor. Neden? Çünkü işin ucu Adalet Bakanlığı'na dayanıyor. Adalet evet. Bakanlığı'nın büyük bir baskısı var evet. idare hakimlerin üzerinde ve evet. özgür karar veremiyorlar. Yani anayasal Hı hı. Hukuk fakültesi birinci sınıfında öğretilen masumiyet karinesinin ne olduğunu hı hı. yani kişi suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz kabul edilmek zorundadır biçiminde ifade ettiğimiz e, kuralı e, idare hakimleri bilmiyor değiller. Tabii bizi dinleyenler şu kanaate de var mısınlar yani sayın Adalet Bakanı telefonu açıp ya da hakimler savcılar yüksek kurulundan Tabii. işte telefonu açıp sayın idare mahkemesi hakimi bu konuda şöyle karar ne biçim karar veriyorsunuz şöyle karar vereceksiniz falan gibi böyle telefonlar açılıyor otomatik <gülüyor> öyle işlemiyor ama e, yani örtülü bir baskı evet. yaratılıyor evet. ama hoşa gitmeyen kararı veren hakimin de Evet. ilk kararnameyle beraber işte ee, hani örnek vermek gerekirse Tunceli'nin Çemişgezek evet, ilçesi'nde idarecilik yapmak üzere tayin edildiğini biliyoruz. <gülüyor> Bu hocam. da bir başka anayasal sorun, <gülüyor> teminatını teminatının e, ediyor evet. ama işte iktidarların evet. arasında yaşamaya çalışıyoruz. Sayın hocam süremiz doldu ama biz sizle devam edeceğiz bir sonraki programda ya da en yakın hayır, programda. Hayır. Çok çok teşekkür hayır, ediyorum hayır. sayın hocam. Saygılar sunarım. Evet günalkorşun hocaya çok teşekkür ediyoruz. Eee şeyde kayıttaki Burak arkadaşımıza ve Açık Radyodaki diğer arkadaşlara da yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşçakalın diyelim teşekkürler hocam çok teşekkür ediyorum.